Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Dünya Mirası Adalar programından herkese merhaba. Eee Yine her zamanki gibi bir e, konuğumuz var stüdyomuzda ama e, stüdyoda ben Derya Tolgay. Merhaba ben Asu Aksay. Ve Teknik Merhabalar. Masa'da Selahattin e, Çolak. E, şimdi önce e, takdim etmeden önce konuğumuzu e, hemen bir sosyal mecralarımızı duyu duyuralım. Dünya Mirası Adalar. Facebook sayfası, Twitter ve Instagram'dan e, tüm konu başlıklarımızı eski e, yaptığımız programların hem görsellerini hem de podcastlerini e, takip edebilirsiniz. E, bir küçük duyuruyla başlayalım önce. E, biliyorsunuz Heybelada e, Halk Kütüphanesi Koruma Derneği her sene bir takvim hazırlıyor adalarla ilgili. Ve Akilas Milas'ın çizimleriyle yine bu sene 2019 ada takvimi hazırlandı. E, hala takvim ihtiyacınız varsa hediye etmek isterseniz koleksiyon diğerinde bir takvim bir onu duyuralım istedik ve hemen e, konuğumuzu e, takdim edelim avukat doktor Tuncer Özyurt Anayasa Hukuk Öz <gülüyor> <Özzyavuz. gülüyor> e, Anayasa Hukuk uzmanı ama e, kısacık sizi dinleyicilerimize an, e, şey yapayım e, bilgilerinizi aktarayım 2009-2014 döneminde İstanbul Büyükşehir Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu üyesi olarak imar planları ve imar planı iptal davası konusunda yoğun çalışmalarınız oldu e, kendi hukuk büronuzda halen ...devam etmektesiniz... ...işlerinize, çalışmalarınıza... ...Marmara Üniversitesi'nde şu anda... ...dersler vermektesiniz... ...İnsan Hakları Hukuku... idare Hukuku... ...Anayasa Hukuku... ...bir de İstanbul Borosu'nda galiba... ...Anayasa Yargısı ve Kentsel Dönüşüm Hukuku... ...dersleri... ...dönem dönem evet... ...vermektesiniz... ...peki... ...şimdi öncelikle... ...çok teşekkür ediyoruz... ...kıymetli vaktinizi bir de çok uzaktan gelerek... ...ayırdınız bize ama çok... ...yani önemli bir konu başlığı bu... ...hafta işleyeceğimiz sahte taşıma seçmen. seçmenler evet ve de son tarih 17 Ocak öncesinde geldiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Halen çünkü vakit var ve sizin vereceğiniz bilgiler çok değerli neler yapılacağına Hayır. dair. Şimdi YSK tarafından yerel seçimler için askıya çıkarılan seçmen listelerinde bu yapılan incelemelerde öncelikli adalarda çok fazla ihbar gelmeye başladı. Dün itibariyle adalarda 731 hayali e, seçmen Seçme. tespit edilip bunun içinde bir e, neyse başvurular onlar yapılmış e, bulunuyor. E, tabii liste çıktıktan sonra ve adaların bu e, durumu duyulduktan sonra bu Türkiye genelinden de e, ne kadar e, haberler Anladım, geri geldi ve haberler artık biraz yani... Ağlanacak durum ama komediye bir tiyatroya dönüşmüş durumda <gülüyor> kısacık bir iki tanesini söylemek istiyorum. Hani belki dinlemeyen haberi olmayan e, dinleyicilerimiz vardır. Tespit edilen yerler içerisinde bunların birçoğu da adalarda esasında içinde o ev olmayan bahçe parseli. E, yanmış bir ev, e, metruk yıkılmış binalar, inşaat halindeki... Binalar henüz yaşanmayan dört katlı bir binanın olmayan beşinci katı bir taksi durağı bir ilçenin nüfusundan fazla seçmen sayısı çıkabilecek kadar <gülüyor> kaydırmalar bazı parti meclis üyelerinin hatta belediye meclis başkan vesaire onların evlerinden taşınmış seçmenler. Hatta bir aile e, şaşkınlık içerisinde e, ailesinin içerisinde bir sürü seçmen olduğunu görmüş ve bunlara bakmış. Bir tanesi Antalya Kepez'den, İstanbul Tuzla'dan, Hatay İskenderun'dan falan gelmiş. <gülüyor> Kim bunlar benim akrabam mı diye bakmış. İşte bir dairede 700 uzman çavuş, kapıcı dairesinde 224 seçmen, başka bir kapı numarada 627 ve bunların hepsi oralarda yaşamayan insanlar. <gülüyor> Yani biz de burada şimdi e, bunun için efor sarf ediyoruz. Esasında sizi ağırlamak isterdik. Demokrasi mi, otokrasi <gülüyor> mi, bu seçim adil mi falan bunları, bunları konuşalım isterdik evet. esasında ama buyurun Asu evet. belki... Yani 721 kişi dedin galiba değil mi? Adalarda şimdi tespit edilmiş onlar. 731 dünkü bir. rakam evet. bugün... Başka? Ne oldu bilmiyoruz. Evet, evet. yani bilmiyoruz ve e, hani buna şimdi hayali seçmen mi diyeceğiz? Çünkü aslında bunlar gerçek kişiler. Gerçek kişiler kendilerini bu adreslere yazdırıyorlar. Gelip e, adalarda oy kullanacaklar. oy kullanacaklar. Yani bunu nasıl mümkün oluyor? Yani bunu e, Tuncer Bey, e, hani bu teknik olarak bir kere nasıl? Yani çünkü beyana dayalı bir şey aslında. Siz kendinizi bir adreste gösteriyorsunuz ama bir takım e, ne bileyim e, ispat da etmeniz lazım o adreste yaş, değil mi? Öyle değil mi? Evet. Tabii biz e, öncelikle tekrar merhaba. Bu e, soğuk günde buraya gelmek keyifliydi. Sizlerle <gülüyor> Çok teşekkür yapmak için e, Yani biz yıllarca şöyle bir şey duyduk e, hocalarımızdan. ...bizim seçim kurul sistemi... ...dünyaya örnek sistemlerden bir tanesi. Tabii benim bahsettiğim 15-20 yıl önceki... ...ceydi. Ama maalesef... ...son birkaç seçimdir... ...tam tersine bizim seçim kurullarımız... ...seçim sistemimiz, seçim kontrol sistemimiz... ...denetim sistemimiz... ...bu tip skandallarla... ...konuşulur oldu. Yani... ...bir ana muhalefet partisi lideri geçen gün dedi ki... ...biz Yüksek Seçim Kurulu'na güvenmiyoruz dedi. Yüksek Seçim Kurulu yargı organı değildir... ...ama yara seçimler... ...yargı denetiminde yapıldığı için... Aslında yargı ile iç içe bir organdır ve güvene dayanan bir kurumdur. Yani bir orada oturan bir kişi, oranın başında oturan kişi ya da o kurulun üyeleri bu ülkenin ikinci büyük partisinin lideri ben bu seçim kuruluna güvenmiyorum diyorsa onların artık orada oturmaması gerekir. Yani bu iş böyle bu kadar önemli bir iş aslında. Hı hı. Ama e, maalesef e, her alandaki eğitim, sağlık, adalet sistemindeki çürümenin e, paraleli Seçim sisteminde de oluyor ve seçim sisteminde e, iktidarlar e, o koltukları kap, e, kaptırmamak için her türlü hukuk dışı manevraları da yapma ihtiyacı hissediyorlar. Az önce e, Derya Hanım'ın söyledikleri bunun tipik örneği. Daha önce biz seçim sistemlerimizde seçimlerde ikametgah esasını muhtarlıkların kontrolü yapıldık işte mahalle muhtarına hmm, gidip ikamet mahalle, yağılıyordu hatırlarsanız tabii. Muhtara, giderdik. muhtara giderdik biz muhtar aracılığıyla bu işlemler yapılırdı muhtar aracılığıyla yapılmasının bir avantajı da neydi muhtar maalesef yaşayan kişileri bilirdi ederdi sen kimsin nereye geldin i̇şte Ayşe taşındı bak Fatma geldi bilirdi hmm. Ama şimdi e, seçim, e, pardon nüfus müdürlüklerine verildi kanunla bu yetki. Ki nüfus müdürlüklerine daha büyük bir alana Tabii, baktığı bir için Tabii ilçeye bakıyor kim, ben. Pendik'te sekiz bin Doğru. nüfusu var Pendilik'te. ilçe nüfus müdürünün yani kimseye bilme şansı ihtimali yok. Ee, böyle bir e, ortamda da e, kötü niyetliler için bir fırsat da oldu. Hani bu yasa değişikliği kötü niyetle mi çıkarıldı bilemiyorum. Hı. Ama kötü niyetlere fırsat doğdu olduğu ortada. Seçimlerde özellikle işte adalar örneğini veriyorsunuz. Adalarda e, son yerel seçimde e, kazanan partiyle kaybeden parti arasında e, binden az oy fark evet. var. Çok az bir fark bu. Hı -hı. İşte 700 küsür tane seçmenin e, evet. taşındığını söylüyorsunuz. Bu seçim sonucunu değiştirecek bir şey. Hı -hı. İşte yine siz meclis üyesinden bahsettiğiniz Üsküdar'da bir meclis üyesi'nin e, evinden 40 tane 40 kişi 40 kişi çıktı. Ve açık açık da televizyona çıkarak pişkin bir şekilde dedi ki ya belediyenin sosyal teslimden yararlanmak için akrabalarım benim evime kaydettirdim dedi. Hmm. Yani, Hepsi akrabanız mı dedi yarısı benim akrabam dedi. Diğer yarısı kim dedi Onlar da tanıdıklarım dedi. Yani gayet normal hiç önemli evet, bir şey yok. Bu bir şey ayrı yokmuş ayrı bir vaka. Tabii ve Üsküdar'ın nasıl bir yer Üsküdar'da da e, birinci parti ile ikinci parti arasında oy farkı çok az. Hmm. Bir de iktidarın oy deposu olan ilçeler var. Genellikle oralardan kaydırma yapılıyor zaten. işte. Sultanbeli de yüzde seksen oy alıyor. Hmm. Orada üç beş bin oyun eksikliğinin çok bir önemi yok ama adalarda seçim almayı sağlar. O başka bir yerde seçim almayı sağlar. Yani o anlamda çok şey görmüyorum. İyi niyetli görmüyorum maalesef. Yani bizim ülkemizin başka sorunlarından kaynaklanan ikamet kaydırmalar da var. işte. şu kadar insanın ben hukukçuyum milyonlarca insan icra dosyası var. İnsanların bankaya borcu var, şuraya var borcu var. Ee, i̇nsanlar borcu ödeyemeyecek durumda sat, adresini değiştiriyor. Yani alacağından alacağını ödememek için adresini değiştiriyor. Belki zorunluluktan yapıyor bunu. Eğitim sistemin farklı. Bir mahalledeki okul çok güzel, öbür mahalledeki okulun eğitim kalitesi daha düşük. Veliler çocuklar için iyi bir gelecek kaygısıyla adres değiştiriyor. Akrabasının komşusunun adresine geçiyor. Hmm. Bunlar masum. Yani, hmm. Doğru değil ama masum diğerlerine göre. Ama bu iş seçime gelince tabii seçime geldiğiniz zaman demokrasi seçim çok önemli bir unsur. Her şeyi elde edebileceğiniz ya da kaybedebileceğiniz bir unsur. Çünkü bu, bu insanlar geri de dönecekler tabii, değil mi? Yani, yani bu, bu insanlar burada, adada bu bu insan, bu, insan, herhalde. Tabii ki yani bu yani bu seçim belki de e, şeyler vardır. Joker e, seçmenler vardır. E, bu yarın adaları alırız. Başka gün neresi daha tehlikeli oraya kaydırırlar oradan Aa, da. A, ayrıca şunu seçim da söyleyebiliriz olabilir. ama değil mi? Bunu bütün partiler yapabilir. Herkes mevcut sistemde, mevcut sistemde Tabii ki tabii yani ki Yani kirli bir siyasetten bahsediyoruz Bravo aynen evet. öyle yani burada e, sadece siyasi partinin Yapması değil e, Mekanizmayı ele geçirmesi evet, Mümkün evet. olacak işte Belediye kaynaklarını ele geçirecek Belediye şeyini ele geçirecek Söyleyin e, nüfus müdürlüklerini Ele geçirecek Belki yargıyı ele geçirecek ki Yarın yapılacak şikayetler boşa çıkacak kimse Sonuç alamayacak ama yani Teknik olarak nasıl oluyor şimdi siz yani ki mesela benim, ben adada bizim de işte bahçe parseli görünen bir yerde birisinin ismi görünüyor. Şimdi yani bu nasıl mümkün olabiliyor? İnsanlar nasıl gidip aslında kendilerini böyle parsellere, adreslere, numaralara yazdırabiliyorlar? Memde. Yani şimdi nüfus müdürlüklerinde işte nüfus kanla yapılan değişiklik nüfus müdürlüklerine verildi bu iş. Nüfus müdürlüklerine e, nüfus müdürünün kayıt açabilmesi için. İki e, usul var bir orasının boş bir yer olması lazım tabi nüfus müdürlüklerine daha önce e, bu entegre bir sistem e, yerel yönetimlerden sistemler gidecek kapı numaraları daireler sokaklar nüfus müdürlüğünün bunu bilme şansı yok bunlar büyükşehir ilçe belirleri e, aracılığıyla verilecek ulaştırılacak, Tabii mi? ulaştırılacak ve vatandaş Gelecek ben e, şu apartmanda şu daireye taşındım. Şu numaralı apartmanda şu daireye taşındım diyecek. Nüfus müdürlüğü yetkileri bakacaklar. O dairede birisi oturuyor mu oturmuyor mu? Hmm. Oturmuyorsa kaydınızı yapacak hmm. Beyan esası burada. Hmm. Ama orada başka birisi oturuyor. Hmm. Burada Tuncar Özyavuz oturuyor. Sen burada oturamazsın dediğinde hmm. yapılacak i̇şte iki şey var. Şey istiyor, i̇ki o zaman şey istiyor. Aynen öyle. İki şey. Ya benim rızamı istiyor? Beni çağ... gelsin Tunca Özyavuz bu benimle oturuyor diye beyanda bulunsun diyor. Benden yazılı beyan alıyor. Ya da Fatura istiyor benden. Peki. Çünkü bizde de affedersiniz bizde de öyle ikametgah falan adres değiştirdiğinde vatandaşa ben ikametgahımı şuraya alayım falan gibi kaygısı yok. Adam gerçekten taşınıyor ikametgahı kalıyor. Ben oraya geliyorum ama gittiğimde orada e, başkası görünebilir. Böyle bir ihtimal olabilir. Onun için de fatura diyor bu sefer getiriyor. Hı -hı. Faturaya götürdüğümde benim kaydımı yapıyor. yapıyor. Yani evet. adalarda o zaman yani aslında bu boş arazilerde ve metruk yerlerde... E, bu şey kayıtların çıkıyor olması aslında bu kolay o zaman. Çünkü Ama ben de burada görünüyor. bir şey sormak istiyorum. Şimdi burada bir boşluk var benim aklımda. Cevabı yok onun. Onu sormak istiyorum. Nüfus gittiğiniz zaman açıyor o parselin ev mi? Boş alan mı? Bahçe mi? Metruk mu? Yanlış bir yer mi olduğunu görebiliyor mu? Göremiyor mu? Göremez. Sadece göremez. Tabii ikametgah olup bunu, olmadığını görebilir. Bunu i̇kametgah kim görebiliyor? Değil. İşte o belediyeden giden bilgilerle Oluşuyor. Yani bu bilgi sadece belediyelerde, Tabii ki, belediyelerde var. Yani büyük şehirde var. Şimdi ee büyük şehirde de var. Büyük şehirlerde ilçe ve büyükşehir entegre çalışıyorlar. Beraber da. Beraber çalışıyorlar hı hı. ama büyük şehir olmayanlar ilçe belediyesinde i̇lçe bu ilki. de var. İlçe ee, belediyelerinde de var. ama sonuçta bu şey büyük olanakları da çok fazla. Birçok belediye bu işleri büyükşehire ihale ediyor. Büyükşehir hı hı. yapsın istiyor ve büyükşehirler yapabiliyorlar bu işleri. Hı hı. İşte mahalle adı vermek, sokakları numaralandırmak, iskan vermek birçok yetki ya ilçe belediyle Büyükşehir Belediyesi arasında paylaştırılmış. Ama siz e, buraya belediyeye gidip de yani şimdi metruktür ama daha önceden orada bir ev vardır. Yıkılmıştır. Orada oturanlar vardır. Hala orası oturulan bir yer olarak görülebilir. Gün, bizde bilgi güncellemek de çok kolay bir şey değil. Güncellenmeyebilir. E, geç güncellenebilir. E, böyle olduğu zaman da e, gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıkabilir. Yani bunların bir kısmını ben masum görüyorum. Hı. Bu olanların ama önemli bir kısmı Art niyetle yapılan işler işte bir hanede 20 kişinin çıkması 40 evet. kişinin çıkması 15 kişinin çıkması evet Yani bir yerde bunlar Seçimleri kazanmaya yönelik Yapılmış kaykırı işlemler eylemler bence evet. Ve Benim vatandaş sorum olarak... burada işte yani ısrarla o soruyu soruyorum çünkü Buyurun. hala cevap Kendimce alamadım Dinliyorum. Bir e, örnek üzerinden Gidersek Hı. yani verdiğimiz dilekçede Bir bahçede 16 tane Kişi var evet. bunu eğer nüfustan yaptırıyorsa evet. nüfus idaresi bu 16 kişinin bir anda adalara gidip bir yere yerleşiyor olmasından hiçbir şey yani şüphelenmiyor, e, şüphelenmiyor. normal e, şey yapıyor değil mi bunu böyle anlamak ha gerekiyor ya. yani burada bir suç var mıdır var. veya değil bunun ucu şimdi... nereye gider devlet memurluğu bu kadar rahat mı olur i̇şte ona, tabii işte yani burada şeyin e, beyan esas ama hı hı. yani e, sınırsız bir beyan esaslı diye bir şey yok yani. Devletinde kontrol Evet ben yaptırırken var. her şeyimi e, istediler e, tabii, yani. Kontrattan şuna buna o, kadar. Aynen öyle. Şimdi siz bir adreste on altı kişi yirmi kişi varsa bunlar kim kardeşim? Ne zaman Ve yeni Yeni taşındıysa. Niye gelmiş buraya? Nasıl gelmiş? Bunlar hepsi akraba mı? Değil mi? Yani bunlar hep şey. Bunu yapmayan bir e, nüfus müdürü görevini kötüye kullanmış demektir. Yani az sonra belki konuşacağız. ya yani. neler yapabiliriz? Tamam, Hı, bunlar evet, bir. Şu anda evet. biz durum tespiti Tabii, yapıyoruz. Bunları yapıyoruz. engellemek için ne yapabilirizi konuşacağız. Yapabiliriz? Evet. evet. Yapabiliriz. Ee, yani bir şimdi e, burada ikili ayrım yapmak lazım. Bir seçim dönemlerinden bahsetmek lazım. Bir de normal dönemlerden bahsetmek lazım. Normal dönemlerde de bunlar geçerli. Yani kimse sahte adres beyan etmeyecek. Oturduğu yerde olacak. Devlet sizi bulabilsin çünkü ikamet ya. Herkesin bir hikametgahı olmak zorunda medeni kanuna göre. Sahte hikametgah bulunmak, olduğunu, bulunduğunuz yerde hikametgahınızın olmaması gibi şeyler suç olarak öngörülmüş. Tabii cezaları bunların çok ağır yaptırımları yok. Ee, şimdi vatandaş olarak yapılacak şeyler var. Seçim kanunundan kaynaklanan sorumluluklar var. Siz adalarda yan binada e, sahte seçimin olduğunu gördünüz. Siz bir şey yapamıyorsunuz ama. Hmm. Seçim kanununa göre, Seçim bir şey... kanuna göre bir şey yapamıyorsunuz. Vatandaş olarak bir şey yapabilirsiniz nüfus müdürüne şikayet ederseniz nüfus müdürü onun e, kolluk kuvvetleri alacağı polise jandarmayla orada oturup oturmaları tespit eder. Oturmuyorsa para cezası keser 1180 lira. Yani çok önemli YSK'yı değil nüfus müdürlüğüne vatandaş öncelikle olarak, tabii. vatandaş tabii. olarak. Ama tamam. seçimde bunun oy kullanmaması için ne yapacaksınız? Hı. O başka bir süreç. Onda da e, bizim e, seçmen kütükleri kanunu seçim kanunu ve seçmen kütüklerin düzenlenmesi hakkındaki kanun demiş ki sizin hanenizdekilerden siz sorumlusunuz. Bir de seçim siyasi partilere yetki vermiş. Siyasi partiler her seçim döneminde listelere itiraz edecek isimleri bildirirler. Bizden şunlar yetkili derler. Seçim kurularına bildirirler. Ancak onlar ...itiraz edebilirler. Hmm, hmm. İşte bu durumda vatandaş ne yapacak? Kendini yakın hissettiği siyasi partiye evet. başvuracak. Diyecek ki Ancak şu kurdaki hmm, derecek hmm. siyasi partiler bunun takibini yapacak. Evet. çok muhalefetteki siyasi evet. partilerde ya da iktidardaki evet. siyasi partilerde bu tip ihbarları değerlendiriyorlar. Yani olan. YSK ile mahalleli arasındaki iletişim kopuk. kopuk. Kesik. Kopuk. İstemiyor. Tabii. Aynen öyle. İstemiyor. Ona diyor ki bunu siyasi partiler aracılığıyla yapacaksın diyor. Vatandaşın duyarlı olması lazım yani. şey işte yaptığınız program çok önemli. Duyarlılığınız çok önemli. Yani herkes internette var artık. Yani muhtarlığa falan gidip de muhtarlıkta isim aramanıza gerek yok. İnternete girdiğinizde Yüksek Seçim Kurulu'nda seçmen sorgulama sayfasından bilgilerinizi girerek e, kendi e, halinizdeki ve binanızdaki seçmenleri görebiliyorsunuz. Ama evet. orada da bir problem var. Kendinize ait yazlık evinizde kimin olduğuna bakamıyorsunuz. Evet, göremiyorsunuz. göremiyorsunuz. Tabii ta adalarda o da, o da, o da... bütün bu zemin üzerinde da, olduğu var. için o, o, burada çok rahat o bir yerleştirme eksikli, yapılabiliyor o yani. Bu eksikle ama artı tarafından bakalım. İşte görebildiğinizi yani biz biz bunu çok yaşıyoruz yani vatandaşlar geçmiş seçimlerde çok yaşadık. Yani bu takvimler çok önemli seçim kanunlarındaki. Hmm. İşte 17'sinde bitiyor seçim bitiyor. Evet. evet. 17'sinden sonra 2 gün boyunca bunun itirazlar değerlendirecek seçim kurulları. 2 gün bunun süresi. 2 gün sonra karar verecek. Bu 2 gün çok az tabii işte. 700 kişiden bahsediyorsunuz. Evet. Yani ilçe seçim kurulu karakola yazacak, karakol gidecek, adres bakacak, rapor tutacak, getirecek. Seçim kurulu da buna karar verecek. Yani o kadar e, dar süreler ki bunlar. Evet. Bu 2 gün içinde seçim kurulu karar verdikten sonra süreciniz de büyük oranda tamamlanmış oluyor. Şimdi bakın askıya o askı sürelerini kaçırdığınız zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Şey i̇şte diyorum ya bizim vatandaşımızda biz çok yaşadık görüyoruz. Ee, seçimlere 15 gün kala, bir ay kala seçmen e, kağıtları dağıtılıyor muhtarlıklar aracılığıyla. Ya e, vatandaş seçim muhtara gidiyor diyor ki benim seçmen kağıdım nerede? Yok. Ha bir de silinme meselesi var evet. Silinmedi işte. Silinme Onu işte konuşmadık bir de böyle bir olay ta var. Tabi tabi yani şimdi. O kadar çok şey de oynanabiliyor ki yani adam 20 yıldır 30 yıldır aynı dairede oturuyor. Kendisi orada görünmüyor. Evet. Başkası kendi evinde oturuyor. İşte o zaman bize geliyor. O süreçte itiraz etmediğiniz zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Evet. Orada sahte seçmen oy kullanıyor. Gerçek seçmen oy kullanamaz hale geliyor. Yani eskiden işte bu bir şey yani biz ilkel geliyor ama ya işte seçim sistemine güveniniz yoksa bunlar ihtiyaç gerekiyor. Onun dışında işte seçim kanununda yapılan değişikliklerle seyyar sandıkların kurulmasından tutun. Sandık çevresinin değiştirilmesine ya da birleştirilmesine kadar birçok şey son zamanlardaki seçimlerdeki şaibelerde vatandaşın kafasında soru işareti oluşturuyor. Evet yani bu hı. muhtarlık aslında apartman ölçeğinde birlikte sandık ortak sandık dolu vermek tabii, tabii. aslında daha yerelliği sağlıyordu ve kontrolünü ortaya çıkaran tabii. bir mantıklı. Ben komşumla aynı sandıkta oy kullanıyordum şimdi kullanamayabilirim. Hı hı. Öyle olduğumu da benim sandıkta kimler var listeye baktığımda bir şey diyemem çünkü artık hı. önceden olsa ya bu bizim apartmanda altlı üstü işte bir numaradan başlıyordu on daire varsa bütün herkes oradaydı sen bakıyordun orada kim olduğunu hı göre evet. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz. Yapılacaklardan önemlisi 17'sine kadar herkes diyorsunuz ki kontrolünü, yapsın, kontrolünü etsin, itirazlarını yapsın. Itirazını... Ee, özellikle bu nüfus müdürlüğü işini unutmayalım. Çok önemli. O her bir zaman gibi. yapılabilir. Bu, tabii, o her zaman şey. yapılabilir. Evet, yani Diğerleri adalar... için ev sahibi değilsen de. Tabii, her zaman bunun, yapılabilir bu. Tam, bir, için, bir de tabii şey var. Bunun cezası nedir? Çünkü beyana dayalı demiş. Vatandaşına güvenmiş devlet ve sen de onu beyan etmişsin. Ama bunu geliştirmek Gelip de sahtekarlığa e, götürüp e, kötü bir şekilde kullanmış ve bunu e, devlete karşı yapmış. E, bir dolandırıcılık adeta. E, peki bunun cezası ne oluyor? Onu e, az önce söylediğim para cezasyonu görmüş kanun. 1180 lira bugünkü rakamla o her sene artıyor. 1180 lira şu anda onun bir para cezası var. Hmm. Seçmen e, sildiler sizi oy kullanamıyorsunuz. Bir de cezası o hani hmm. e, manevi ceza diyorsunuz. Oy kullanılamıyor mu? Tabii sil sahtesiniz silindi. ...orada kullanamıyorsunuz hmm. siz artık. Hmm. Kendiniz rızanızla ben şuradayım... ...diye aldırmazsanız hmm. kullanamıyorsunuz. O nedenle e, paracı... ...ama bence asıl burada yapılması hmm. gereken... ...bu işin e, resmi makamları... Olan ...nüfus müdürlükleri üzerinden yürümek lazım. Yani. Hmm. Bu iş nüfus müdürlüklerinin... ...göz yumması... Evet. ...en hafif tabiriyle söylüyorum. Evet. Göz yumması olmazsa yapılacak iş Olacak değil. Iş değil zaten. Onun için nüfus müdürlüğüne... ...Üsküdar'daki örnekten, Belediye Meclis Üyesi'nin adı... ...oradaki nüfus müdür hakkında bir soruşturma açılması. Bir vatandaş şikayetçi olup da savcı suç bulunmazsa hiçbir şey değişmez. Evet. O işler yine yapılır. Evet. Evet. Maalesef o adalar için şunu bu <gülüyor> yani adalarda özellikle adalarda muhtarlığa gidip ee, sokak isminden bakmakta büyük bir yarar var. Yani Tabii Kendi ki. isminiz olarak değil. Bence de, bence de. Sokak ismini tarayaraktan hani o sokakta bildiğim sokağımda kimler var diye bir evet. taramak evet. çok evet. yararlı. Aynen. Evet. Duyarlı vatandaş olmakla çıkılır bu işin içinde. Evet, Seçim zaten efendim. biraz evet. gerektiriyor. Evet. <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben Rica Rica teşekkür ediyorum. ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Değerli bilgilerinizle de bize geldiniz, aydınlatsınız. Olsun. Evet. Ne diyelim? Ee, biz yine de doğru bildiğin işlere devam tabii edelim ki, demokrasi tabii. ve özgürlük diyelim onun üzerine çalışalım evet. bu arada destekçimiz Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere Hepimiz. adalar hepimizin, hepimizin. <gülüyor> evet. Evet, hepimizin. <gülüyor> hoşçakalın <Evet. gülüyor>